Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Ses ve görüntü geliyor mu arkadaşlar? Tamam. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu haftaki ikinci dersimize başlıyoruz inşallah. Bugünkü konumuz İslam muamelat hukukunun bel kemiliğin teşkil eden akit teorisi diyebileceğimiz akdin kuruluşu, tanımı, irade beyanı ve taraflar üzerinde olacaktır. Bugünkü konular arkadaşlar biraz daha belki teorik kaçacak. Ee, bazı şeyleri belki ilk defa duymuş olabileceksiniz. Bundan dolayı biraz dikkatli dinlemek gere gerekiyor. Ee, ben de mümkün olduğu kadar e, yavaş anlaşılır anlatmaya çalışacağım. Slaytları da ekledim zaten ee, ekrandan görüyorsunuzdur. Bunun için slide'dan da birlikte takip ederseniz inşallah e, verimli anlaşılır bir ders geçirmiş olacağız. Bayram öncesi son dersimizde. Evet. Şimdi arkadaşlar akdin yani sözleşmenin hukuki olaylar içerisindeki yeriyle başlayalım. Bir defa öncelikle hukuki olay nedir? Onu zikretmekle işe başlayalım. Hukuki olay hukuk düzeninin kendisine hukuki bir sonuç bağladığı olaydır. Yani hukuk düzeni bir olayla ilgili olarak bir hüküm cümlesi belirtmiş ise ona hukuki olay denir. Mesela bir kişiyi öldürmek, bir kişiyi yaralamak onun malını itilaf etmek yani yok etmek veya malını çalmak gibi fiiller hukuki olaydır çünkü bunların her birinin sonucunda hukuk düzeni ona bir sonuç bağlamıştır. Tabii ki burada yapılan fiiller cezai gerektiren suç fiiller olduğu için bunlara yönelik olarak birtakım cezalar tereddüp etmektedir. İşte bu tür olaylara hukuki olay yani sonucunda e, hukuk ona bir e, müeyyide bağlamış ise ya da ona bir sonuç bağlamış ise ona diyoruz ki hukuki olay. Hukuki olayın çeşitleri var. Hukuki olaylar insan iradesinden kaynaklanıp kaynaklanmaması açısından tabi olaylar ve hukuki fiiller diye ikiye ayrılır. Demek ki ikiye ayrılıyor. Tabi olaylar ve hukuki fiiller. Tabi olaylar nedir? Bunlar adı üstünde tabi, doğal olaylar. İnsan iradesinin dışında meydana gelen ve hukuki sonuç doğuran olaylardır. İnsan iradesinin dışında meydana gelen. Mesela Tabii olaylardan bazıları ki bunlardan birisi ölümdür. Ölüm gibi hukuki sonuç doğurdukları için hukuku ilgilendikleri halde diğer bazıları mesela yağmurun yağması, deprem olması <gülüyor> ve benzeri olaylarda olduğu gibi böyle bir sonuç doğurmadıklarından hukukun ilgi alanına girmezler. Demek ki tabi olaylardan hukuku ilgilendirenler var, ilgilendirmeyenler var. Hukuki ilgilendirenler sonucunda hukuk onlara bir sonuç bağlamış ise onlar hukuku ilgilendirir. Sonucunda bir hukuk e, hukuki sonuç bağlanmamış ise onlar e, tabi olaydır ama e, hukuki bir olay değildir. Ama ta, mesela ölüm tabi bir olaydır ama sonucunda hukuki bir takım düzenlemeler var. Bundan dolayı hukuki olay kısmına girer ama hukuki olayında tabii olay çeşidini meydana getirir. İkincisi hukuku fiiller, hukuki fiiller. Hukuki fiiller insan iradesine dayalı olarak meydana gelen ve kendilerine hukuki sonuç bağlanan davranışlardır. Demek ki fiil dediğimiz zaman insan iradesiyle meydana çıkmış olacak. Bunlardan bir kısmı maddi nitelikte fiillerden oluşur. Bunlar nedir? Sahipsiz bir mala el koyma ve denizdeki balığı yakalamak gibi. Ne demek? Maddi nitelikte fiillerden oluşuyor. Yani sahipsiz bir mal dediğimiz şey fıkıhta mubah mal diye adlandırılır. Mubah buradaki mubahtan kastımız e, herkes için alınması e, izinli. Herkesin alma hakkı olan şeylere mubah mallar denir. Yoksa buradaki kast edilen mubah haramın karşıtı, haram olmayan, helal olan şey anlamında bir mubah diye anlamamak lazım. Hukuki fiillerin ikinci bölümünü ise akitler oluşturur. Yani hukuki işlemler oluşturur. Evet. Demek ki burayı özetlersek hukuki fiiller birinci kısmında maddi nitelikte fiiller vardır. Yani sahipsiz bir mala el koyma, yani ele geçirme, onu ona sahip olma ya da denizdeki balığı yakalamak gibi. Bir kısmı da e, akitler gibi e, iş, hukuki işlemlerden meydana gelir. Evet, Gerek maddi fiiller, gerekse akitler, insan iradesine dayalı olarak meydana gelme bakımından birbirlerine benzedikleri halde hukuki sonuç doğurma bakımından aralarında önemli bir fark vardır. Bu da maddi fiilin hukuk sonuç, hukuki sonuç doğurması için iradeyi açıklamak gerekmezken Aktin yani sözleşmenin varlık kazanıp hukuki sonuç doğurmasının ancak iradeyi açıklamakla mümkün olmasıdır. Evet. Evet. Sonuç olarak, özetle şunu söyleyeyim arkadaşlar, anlaşılsın diye kısa söyleyeyim. Maddi fiiller ile akitler birbirine benzerler. Ne açıdan benzerler? Hukuki sonuç doğurması açısından benzerler. Ama maddi fiillerde e, herhangi bir irade açıklamasına gerek yok iken hukuki işlemlerde yani akitlerde, sözleşmelerde mutlaka bir irade açıklaması gereklidir. İrade açıklaması olmadan yani biz buna tıkıhta ne diyoruz? İcap kabul diyoruz. İcap kabul olmadan herhangi bir akitten e, ya da hukuki işlemden söz edilemez. İslam hukuku ile ilgili kaynaklarda hukuki fiiller için tasarruf terimi kullanılmış ve tasarruflar fiili ve kavli yani sözlü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Demek ki hukuki fiil dediğimiz şey ikiye ayrılıyor. Fiili olanlar kavli olanlar. Fiili tasarruflara neler örnek teşkil eder? Gazp Başkasının malını zorla almak. İtlaf, başkasının malını telef etmek, yok etmek. Satış konusu olan malı teslim etmek veya teslim almak. Satış bedelini yani semeni teslim etmek veya teslim almak gibi hukuki sonuç doğuran maddi nitelikte fiiller fiili tasarruflara örnek verilebilir. Adı üstünde fiili bir eylemsel bir tasarruf olacak. Eylemin olduğu yerler Düşünürse bunlar aklımızda kılacak arkadaşlar. Eylemin olduğu gazp eylemi, itlaf eylemi, malı teslim etmek ya da teslim almak, satış bedelini teslim etmek veya teslim almak, bunların hepsi fiili tasarruf e, grubuna girer arkadaşlar. Bir de kavli tasarruflar var. Kavli tasarruflarda üç başlık karşımıza çıkıyor orada. Bunlardan bir tanesi. Bir hakkın kazanılması, kaybedilmesi veya nakledilmesi dışında başka hukuki sonuçlar doğuran sözlü tasarruflar. Mesela, dava. Bir, bir, şey, bir şeyi dava etmek ya da bir kişiyi dava etmek. Bir kişiye ya da bir olaya şahitlik etmek. Bir şeyi ikrar etmek. Bir şeyi inkar etmek. Yemin etmek veya yeminden nükül etmek. Yeminden nükül demek, yeminden kaçınmak. Yani mahkemede hakim kendisinden iddiasına dair e, ya da iddia edilen şeye karşı yemin etmesini istediği zaman hakim bundan kaçınmak. Bu tür tasarruflar, bu tür tasarruflar e, kavli tasarrufların birinci grubunu teşkil eder. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar bunların özelliği nedir? Bakın birinci maddede bir hakkın kazanılması, kaybedilmesi veya nakledilmesi dışında başka hukuki sonuçlar doğuran sözlü tasarruflardır bunlar. Yani bir satı maddi gibi bir malın mülkiyetini bir başkasına intikal ettirmiyor ama yine bir takım e, hukuki sonuçlar olan davranışlar bunlar. Dava da bulunmak, şahitlik yapmak, ikrar etmek, inkâr etmek, yemin etmek, yeminden kaçınmak. Bunların hepsi sözlü tasarruflardır ama belli bir malın kazanılması, kaybedilmesi ya da nakledilmesi sonucunu doğurmuyor. İkincisi, kavli tasarrufu, e, ikincisi tek irade beyanıyla yani tek taraflı irade beyanıyla meydana gelen ve bir hakkın kazanılması, sona erdirilmesi veya nakledilmesi şeklinde hukuki sonuç doğuran sözlü tasarruflar. Bunu biraz daha kısa söyleyeyim arkadaşlar. Tek taraflı irade beyanıyla meydana giren veya bir hakkı kazandıran, sona erdiren veya nakleden tasarruflar, sözlü tasarruflar. Şimdi örneklere bakınca daha iyi anlaşılacak. Mesela bir kişinin vakıf kurması tek taraflı iradeyle mi olur, iki taraflı mı? Ben bu malımı vakfettim diyor. Tamam. Bir başkasının evet ben de kabul ettim demesine gerek yok. Eee Boşadım diyor. Boşadım demesi e, yani enti tarihun diyor mesela. Bir başkasının kabul etmesine buna gerek yok. Ya da yaptığı bir reci talakta dönme tasarrufu. Döndüm diyor. Yine aynı şekilde bunlar nedir? E, tek taraflı iradeyle meydana gelen. Ya da itak. İtak ne demek? İtak köleyi azat etmek demek. Ya da tedbir yapmak. Tedbir bu bizim Türkçe'de kullandığımız anlam, anlamda bir tedbir değil tabi. Tedbirli olmak, ihtiyatlı olmak bir konuda gerekli önlemler anlam, almak anlamında tedbir değil. Burada tedbir şu demek yani bir köleye efendisinin şöyle demesi sen şimdi kölesin ama ben öldüğüm zaman sen hürriyetine kavuşacaksın. Yani kölenin hürriyete kavuşmasını kendi ölümüne bağlama. Buna tedbir tasarrufu denir. Böyle köleye de müdebber köle denir. Bir başka tek taraflı tasarruf, ibradır, Yani bir kişinin borçlarının ee, olmadığını, borçtan beri olduğunu kabul etmeye ibra denir. Ya da şufa hakkından vazgeçme ve benzeri tasarruflar bu ikinci gruba girer. Demek ki arkadaşlar bunlar da ne, nelere bakıyoruz? Bir defa tek taraflı iradeyle kuruluyor mu? Yoksa iki taraflı iradeyle mi kuruluyor? Bakıyoruz. Hepsi tek taraflı iradeyle kuruluyor. İkinci önemli özellik de bir hakkın kazanılmasını, sona erdirilmesini veya nakledilmesini sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Ya hakkın kazanılmasını sağlıyor, ya sona erdirilmesini sağlıyor ya da nakledilmesini sağlıyor. Bu aşağıda saydığımız bütün bu Tasarruf örnekleri. Evet. Üçüncü gruba bakıyoruz şimdi. Kavli tasarrufların üçüncüsü arkadaşlar. Birbirine uygun iki irade beyanıyla kurulup, bir hakkın kazanılması, kaybedilmesi veya nakledilmesi gibi hukuki sonuç doğuran sözlü tasarruflar. Ne gibi? Alım-satım, kira, hizmet, hizmet aktı yani ve şirket sözleşmeleri bu gruba giren tasarruflardır. Tanıma bir daha bakıyoruz. Birbirine uygun iki irade beyanıyla ile kurulacak ve bunun sonucunda da bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi veya nakledilmesi sonucu doğuracak. Mesela alım-satım ne ile kurulur? İki taraflı irade beyanıyla ile kurulur. Kira ne ile kurulur? İki taraflı irade Bunların her biri iki taraflı irade beyanına kurulur ve sonucunda baktığımız zaman bir hakkın kazanılmasını ya sağlar ya ya kaybedilmesini sağlar veya bir başkasına nakledilmesini sağlar. Demek ki bu üçüncü grupta olan kavli tasarruflarda bu özellikte oluyor. İslam hukukunda son iki maddede sözü edilen kavli tasarrufları Geniş manasıyla biz akit terimi ile yani sözleşme terimi, terimi ile karşılıyoruz. Sözleşme terimi ile akit terimi ile ifade ediyoruz. Son iki maddedekiler nelerdi arkadaşlar? Dönüyoruz bir daha bakıyoruz. Üçüncü maddedeki şey şu. Üçüncü maddedeki birbirine uygun iki, iki taraflı irade beyanı olacak. Ve bu iki taraflı irade beyanın sonucunda bir hakkın kazanılması, kaybedilmesi veya nakledilmesi söz konusu olacak. Tamam, bu aklımızda kaldı. Şimdi bir de ikinci maddeye bakıyoruz. Çünkü bu ikisi bizim işleyeceğimiz konuların doğrudan ilgilendiriyor. İkincisi de şu. Tek taraflı irade beyanıyla kuruluyor. Ve sonucunda da yine bir hakkın kazanılması, sona erdirilmesi veya nakledilmesi sonucu doğuyor. Demek ki ikinci özellikte de ikisi de ortak. Hakkın kazanılması, sona erdirilmesi, nakledilmesini sağlıyor. Ama ikinci maddede tek taraflı irade beyanıyla doğuyor. Üçüncü maddede iki taraflı irade beyanıyla doğuyor. Herhalde burası netleşti. Evet. Nasıl arkadaşlar? Çok mi teorik? Anlaşılıyor mu? böyle ee, bayram öncesi dikkatleriniz konsantrasyonunuz nasıl böyle bir arada bir yoklaymış diyeceğim Evet yorumlar geliyor bekliyorum. Hmm. Açıklayalım. Arkadaşlar İbra şu demek. Bir kişi diyelim ki size borçlu. Siz diyorsunuz ki ben seni ibra ediyorum. Yani senin bana borcun yok. Onun borç, borçsuz olduğunu kabul etmeye ibra denir. Onu borçtan beri kılmaya, borçtan azat etmeye, e, borçsuz olduğunu kabul etmeye ona ibra denir. Şifada eee Türkçede ön alım hakkı olarak ifade edilir. Ön alım hakkı şu demek? Yani siz diyelim ki bir gayrimenkulünüzü ya da e, ortağı olduğunuz bir malı satıyorsunuz. Sattığınız zaman müşteri yabancı bir kişi yani sizin ortağınız ya da komşunuz değil. Bir başkasına sattığınız zaman sizin ortağınız ya da sizin komşunuz Hanefilere göre komşulukla bir şüffe hakkı sebebidir. Sizin komşunuz ya da ortağınız o malı başka yabancı bir kişiye göre alma konusunda daha öncelik sahibidir. Aynı fiyat. Aynı şartlarla aynı fiyattan öncelik hakkı sahibidir. Buna şufa hakkı denir. Yani siz diyelim ki dairenizi sattınız. Yan taraftaki daire gelip yani dairenin sahibi gelip sizin sattığınız kişiden aynı parayı ona vermek suretiyle cebren zorla mahkeme kararıyla alma hakkına sahiptir. Buna da şufa hakkı denir. Evet. Şu, ricat da şu arkadaşlar. Aile hukuk terimi. Yani bir koca karısını boşadığı zaman eğer dönüşlü boşamayla boşamış ise bunların detayları var. Ee, dönüşlü boşamayla boşamış ise daha kadın iddetini tamamlamadan önce kocanın tek taraflı irade ile dönme hakkı var. Döndüm dediği zaman e, bir talak hakkı düşmüş olmakla birlikte Nikah yeniden devam eder. Onlar yine karı koca evli olmaya devam ederler. Buna ricat denir. Böyle raca ah diye yazılmış olabilir. Ricat ya da rajaat denir. Bu dönme demek zaten. Rici talah tabii ki. Rici talahta bu hak var. Bain talahta, bağın dönme hakkı yok. Rici talahta arkadaşlar kadın rızasını alma şartı yok. Ama bayintalak gerçekleşmişse, bayintalak da e, artık karı koca birbirine yabancı kişiler haline gelmiştir. Yeniden evlenmek istiyorlarsa, yeni bir nikah yapacaklar. Aynı ilk başta yaptıkları gibi. Şahitler bulunduracaklar, yeni bir mehir takdir edecekler. Yeniden ben seninle evlendim, ben seninle evlendim gibi e, şahitler huzurunda akit yapmaları gerekiyor. Bağintalak söz konusu olduysa. Evet. Ee, i̇yi ki bir ara vermişim. yani. Bakın anlaşılmayan bir şeyler varmış. Rica ederim. Evet. Evet. Boşama hakkı erkeğin. Doğru. Ama kadının da bazı şartlar altında boşama hakkı vardır. O şimdi bizim İslam hukuku 2 dersinin konusu değil, birin dersi. Onları inşallah İslam hukuku 1 dersinde benle ya da bir başka hocanızla detaylı bir şekilde incelersiniz. O konulara girersek herhalde çıkamayız. Evet. Tamam burası anlaşıldı. Şimdi emin adımlarla ilerliyoruz. Evet, asıl konumuza geldik şimdi arkadaşlar. Akit. Akdin tanımı. Akit kelimesi İslam hukuku kaynaklarında bir geniş bir de dar manada iki şekilde kullanılmıştır. Geniş manada ister tek tarafın isterse iki tarafın irade beyanlarından oluşsun. Her hukuki işleme akit denir. Demek ki geniş manada akit neymiş? tek taraflı da olsa, iki taraflı iradeyle de oluşsa, her hukuki işleme akit denir. Az önce saydığımız mesela vakıf, ondan sonra ibra, bir daha dönelim, vakıf, talak, ricat, itak, yani köle azadı ve e, ibra, şufa, tedbir gibi bunlar Geniş manada akit teriminin içerisine giriyor. Tek taraflı iradeyle oluştukları halde. Ama dar manada e, irade beyanından bahsedersek dar manada akitten bahsedersek buna girmeyecekler. Şimdi göreceğiz onu. Dar manada akit sadece iki taraflı hukuki işlemler yani sözleşmeler için kullanılmıştır. İki taraflı olması gerekiyor. Yani Bir icapta bulunan taraf olacak bir de kabulde bulunan taraf olacak ki akit denilince asıl kastedilen şey aslında budur. Dar manadaki akit için konusunda hukuki sonucu ortaya çıkacak şekilde birbiriyle irtibatlanmış icap ve kabuldür tanımı yapılır. Biraz böyle teorik bir ifade tarzı var. Ben onu biraz daha açarak söyleyeyim. Ee, dar manada akitte şu oluyor arkadaşlar. Bir akit yapıyorsan, bir icap kabul yapıyorsan bunun bir hukuki sonucu olacak. Bu hukuki sonuç, o akit konusu neyse onun üzerinde ortaya çıkması gerekiyor. İşte böyle bir sonucu ortaya çıkacak, çıkartacak da bir icap bir de kabul bulunması gerekiyor. Bu icap ve kabulün de birbirine uygun olması gerekiyor. Demek ki akit, dar akit şu demek arkadaşlar. Buradaki e, kapalı ifadeyi biraz daha açıyorum. E, bir konu üzerinde hukuki sonucu ortaya çıkması için icap ve kabulün birbirine bağlanmasıdır. İcap ve kabulün birbiriyle örtüşmesidir. Birbirine mutabık bir şekilde beyan edilmesidir. Buna işte akit denir. Yani şöyle örnek verelim. Ben bu malı sattım diyor. Ben bu malı yüzde sattım. Yüz liraya sattım. Öteki de diyor ki ben bu malı yüz liraya satın aldım. Şimdi vakit konusu ne? Bu mal. O mal neyse yani. Ortada bir icap ve kabul var mı? İcap ve kabul var. Bunlar birbirine uygun mu? Yani birisi, birisi bu mal deyip de ötekisi başka bir maldan bahsederse uygunluktan bahsedilemez. Birisi 100 lira deyip de öbürisi 500 lira derse uygunluktan bahsedilmez. Demek ki icat ve kabul e, özellikleri bakımından uyuşacak. Birbirine uygun olacak. İkincisi bir de o akit neyse o akdin konusunun üzerinde hüküm icra edilmiş olacağı. İşte buna biz akit diyoruz. Mecelle nasıl yapmış bu tanımı? İn'ikad yani afdın kurulması demek arkadaşlar. İn'ikad afdın kurulması. İcab ve kabulün müteallakında eseri zahir olacak veç ile yek diyere ber meşru teallakudur. <gülüyor> evet tam Osmanlıca tabirlerden oluşuyor arkadaşlar. Neyse bu e, belki size biraz yabancı gelebilir. Tanımda geçen icab ve kabulün müteallakı yani icab ve kabulün konusu ile akdin konusu, eseri ile akdin hukuki sonucu, taalluk ile de irtibat ve bağlanma anlamı kastedilmiştir. Ya aynı şeyi bir de Osmanlıcı tabirle söylemiş oldu arkadaşlar. Buna göre akdin kurucu unsurları olan icab ve kabul Akte konu olan şeyde hukuki sonucu ortaya çıkacak şekilde birbiriyle meşru olarak bağlanırsa akit kurulmuş ve varlık kazanmış olur. Ben bunu yine kısa söyleyeyim size. Bir akdin kurulması için icap ve kabul olması gerekiyor. O icap ve kabulün aynı konu üzerinde ve aynı şartlar altında birbirine mutabık olarak birleşmesi halinde akit kurulur yani in'ikat eder, yani mün'akit olur. İn'ikat etmekle kurulmak aynı anlama gelir. Kurulmuş demek, mün'akit olmuş demek. Bu tür tanımlar, tabirler geçecek. Bunlarla da kulağınız şimdiden aşina olsun diye özellikle belirtiyorum. Meşru şekilde bağlanma, yani icat ve kabulün meşru şekilde bağlanması ne zaman mümkündür? Ancak Rükünlerin mevcut olması halinde akdin rükünleri nedir? Ee, en önemli rük rükünleri icat ve kabuldür. Rükünlerin mevcut olması ve akdin inikat şartlarının yani akdin kuruluş şartlarının gerçekleşmesi halinde mümkündür. Tamam arkadaşlar? Burayı bir daha söyleyeyim kısaca. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Evet, söylüyorum. Evet, şu yeni yazılan yorumu da okuyayım, onu söyleyeceğim. Afkin kurulması için diye başladığınız cümleyi tekrar eder misin? Eder misiniz? Tamam. Ediyorum. Arkadaşlar bir akdin kurulması için tamam mı? Bir akdin kurulması, kurulmasının Arapça karşılığı, fıkhi karşılığı inikat etmesi ya da akit olması. Bir akdin münakit olması için, kurulması için akitte lazım olan, mutlaka bulunması gereken unsurların unsur derken de en önemli unsurlar icat ve kabul. Bir akdin kurulması için o akdin unsurları olan icap ve kabulün bulunması ve o icap ve kabulün de birbirine mutabık olması. Birinin A'dan bahsedip öbürünün B'den bahsetmesi halinde e, akit kurulmaz tabii ki. Ya da birinin 10 e, lira deyip de öbürünün 5 lira demesi halinde akit kurulmaz. Demek ki akdin kurulması için Birbirine uygun iki icap ve kabul olacak. Bunlar da hukuki sonucu ortaya çıkacak şekilde meşru olarak birbirine bağlanması gerekiyor. Bu bağlanma meydana geldiği zaman akit kurulmuş olur. Zaten akit kelimesinin kendisi de bir şeyi başka bir şeye bağlamak demek. Akıt. Akıt bağlamak demek. Demek ki meşru şekilde akdin, icap ve kabulün birbirine bağlanması da hem rükünlerinin mevcut olmasına bağlı hem de akdin kuruluş şartlarının gerçekleşmesiyle mümkün olur. Evet, siz de sağ olun. Arkadaşlar, bu tür konular, e, bu akit teorisi konusu bu e, Böyle hayatta çok fazla karışlaştığınız kulak dolgunluğu olan şeyler ilmihal gibi bir yerlerden okuyup bildiğiniz şeyler değil. Bunlara yabancı olduğunuzu tahmin ediyorum. Onun için yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Yani gerekirse bugünkü derste bitmezse önümüzdeki derste kaldığımız yerden gene devam ederiz. Ama anlaşılmadan gittiği zaman bu dönemin hiçbir hayırını göremezsiniz. Çünkü akit teorisini bilmezseniz öbür e, akit türlerinde anlamanız mümkün değil. Onun için bu buraları temeli sağlamatalım. Temeli sağlamadıktan sonra üstüne tuğlaları kolay çıkarız. Tamam. Anlamadığınız bir şey olursa hemen yazın aşağıda. Evet. Geçtik. Şimdi, artık kurulabilmesi için rükünleri bulunması lazım dedik ya hani rükün unsur. Unsur demek bir şeyin olmazsa olmaz şartlarına unsur denir. Bir şeyin parçası olan ve olmazsa olmazları olan şeylere rükün ya da unsur denir. Evet. Yani burada da söylemiş zaten. Bir şeyin rükünü o şeyin mahiyetinden bir parça ve o şeyin varlık kazanması onun varlığına bağlı unsur demek. Bir şeyin mahiyetinden bir parça ise bir şey ona rükün denir. Mesela en bildiğiniz konudan örnek vereyim. Namazın rükünleri var bir de şartları var. Değil mi? Namazın rükünleri nedir? Bana bir tane namazın rükünlerinden birini söyler misiniz? Kim önce söyleyecek? Ha, kıyam. Başka? Kıraat. Rükû. Tamam tamam. Coştunuz. Evet. Bildiğiniz konuya gelince hemen coşuyorsunuz valla. Eyvallah. Ben de gidiyorum. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu saydığınız ruku secde, ondan sonra kıyam, namazın mahiyetinden bir parça mı? Parça. Namaz onlar olmadan olur mu? Olmaz. Demek ki bu tür şeylere rükün denir. Mahiyetinden bir parça olacak. O şeyin varlık kazanması parçası olduğu şeyin var olmasına da bağlı olacak. Yani namazın var olması rükünün de var olmasına bağlı. Secdenin de var olmasına bağlı ve mahiyetinden de bir parçadır. Rükün dediğimiz şeyler bunlardır. Aynı şekilde işte bir icap ya da kabul ya da bunlardan bir tanesi bulunmadan bir akitten bahsedebilir miyiz? Mesela ben birisine demişim ki ben bu malı sana 10 liraya satıyorum. O da susmuş. Burada akitten bahsedebilir miyiz? İcap var ama kabul yok. Akdin rükünlerinden bir tanesi yok. Yani kabul yok. Ya da o ben alıyorum diyor ben de susuyorum hiçbir şey demiyorum. Yine akit olmaz çünkü rükümlerinden birisi yok. Mümkün olduğu kadar basitleştiriyorum sizin kolay anlamanız için. Tarafların birbiriyle uyumlu irade beyanlarından birincisine icap, ikincisine kabul denir. Bu Hanefiler'in anlayışıdır. Tabii ki mesela ben bu malı 100 liraya satıyorum demek bir icaptır. Ama karşı taraf şöyle dese, ben daha satıyorum demeden, bu malı senden 100 liraya satın alıyorum dese bu da bir icaptır. Yani icap taraflardan ister satıcıdan olsun isterse alıcıdan ilk önce kim e, beyanda bulunursa ilk önce kim teklifte bulunursa heh, ilk önce kim teklifte bulunursa ona icap denir tamam mı ilk söyleyen kazanır hani ilk vuran kazanır diye bir şey var ya ilk söyleyen icabı yapmış olur Bu Hanefilere göre ama. Hanefiler dışındakilere göre Akdin he, onu söylemiyor. Ben onu ayrıca söyleyeyim. E, Hanefiler dışındakilere göre e, icap dediğimiz şey satıcının teklifidir. Kabul de alıcının kabulüdür. Ama Hanefiler diyorlar ki önemli değil. İlk söyleyen kişinin söylediği icaptır. Öbürünü söylediği de kabuldür. Ha, neticede çok da fazla bir şeyi değiştirmiyor bu e, farklılık. Evet. Hanefilere göre akdin rükünleri biri diğeri ile bağlantılı olan icab ve kabuldur. Demek ki biz Hanefiyiz değil mi? Çoğunluk Türkiye'de Hanefi. Hanefilere göre akdin rükmü deyince aklımıza ne geliyor? İcab ve kabul. Ne geliyormuş? İcab ve kabul. Sanki canlı sınıftaymış gibi ders işliyorum ama sınıftaki böyle ee, sallanan başlar, onaylama e, ifadeleri e, ya da işte anladık şeklinde e, göz ifadeleri göremediğimiz için gözümüz sürekli böyle mesajlarda acaba anlıyorlar mı anlamıyorlar mı? Sallıyorsunuz başınızı. Evet. Tamam. Başınızı salladıkça oradan bir, bir kere iki nokta yazın. E, gönderin o zaman beni. Öyle anlayın. Eyvallah. Tamam. Devam ediyoruz. Hanefiler dışındaki mezheplere göre akdin rükunları arkadaşlar icab ve kabullen ibaret değil. İrade beyanı taraflar Aktin konusu ve bedeldir. Yani irade beyanı deyince yine hanefilerin dediğini söylemiş oluyorlar. İcap ve kabul. irade beyanı dediğimiz şey zaten icap ve kabulden oluşur. Artı taraflar yani satıcı ve alıcı. Bir de aktin konusu bir de bedel. Demek ki sayalım. İrade beyanını iki sayalım. Hanefilere uygun olarak. iki. Taraflar üç. Aktin konusu dört. Bedel beş. Hanefilerde ikiydi. Burada 5'e çıktı. Evet, şimdi irade beyanına geldik. İrade beyanı nedir? İrade beyanı, iç dünyada saklı olan ve sahibinin zihninde soyut bir halde bulunan, iradenin dış görünüşü insanlar tarafından bilinebilecek hale gelmiş şeklidir. Şimdi kulağımızı tersten göstermiş gibi olduk değil mi? Biraz daha düzden gösterelim. Arkadaşlar irade beyanı şudur. İnsanın kalbinde gizli olan niyetini diliyle açığa çıkarmasıdır Basit hali bu. İnsanın rızası içerisinde gizlidir. Onu sen dilinle ortaya koymazsan kim nereden bilecek seni malı satmak istediğini, kim nereden bilecek seni malı almak istediğini. Dolayısıyla irade beyanı dediğimiz şey kalpte olanı dilinle ortaya koymaktır. İradeyi biri iç, diğeri dış irade olmak üzere iki kısmı ayırmak gerekir. İç irade ve dış irade. Şimdi bunlara bakacağız. İç irade neymiş? Dış irade neymiş? O cebri irade beyanı olursa farklı bir konu arkadaşlar. Onlar ileride gelecek onların konusu ayrı. Şimdi kafamızı dağıtmayalım. Tamam cebri irade mi yani başka bir şey şimdi iç iradeye bakıyoruz. Bütün hukuki işlemlerin temelini iç irade oluşturur. Yani buna ne denir rıza aslında. Bu bu irade insanın iç dünyasında saklı psikolojik bir olgudur. İnsanın iç iradesi yani kalbindeki duygu rıza aktin kurulmasında. Bu iç olguya dayanmak mümkün olmadığı için, kalpte gizli olan bu rızaya dayanmak mümkün olmadığı için, bunları bilmek mümkün olmadığı için daha doğrusu, onun dış dünyadaki göstergesi olan beyan esas alınmıştır. Esasında akitlerde asıl olan nedir? Rızadır arkadaşlar. Ayette nasıl geç, geçiyor? Estağfirullah لَا تَأْكُلُوا اَمَّا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطَلِينَ Birbirinizin malını karşılıklı rızaya dayalı ticaret haricinde batıl yollarla yemeyin. Demek ki asıl olan rızadır. Fakat ben birisinin razı olup olmadığını nereden bileceğim? Kalbin yarayacak halim yok. O zaman neye esas alacağım? Onun kalbindekinin göstergesi olan, göstergesi saymamız gereken irade beyanını yani ifadelerini, icabını, kabulünü esas alacağım. İşte insanın içinde kalbinde gizli olana iç irade diyoruz. Dilinden dökülene de ya da yazıyla da olabilir tabi gösteriye olması açısından. Dışa vuran haline de dışa vuran haline de e, ne diyoruz? Dış irade diyoruz. Şimdi iç iradeye devam ediyoruz. Şeriat zahire göre hükmeder. Doğru. Zahire göre hükmeder ama niyetleri de hiç göz ardı etmez. Niyetler de esastır. Zahire göre de hükmeder. Evet. Ee, Hanefilere göre iç iradenin unsurları. iç irade Hanefi mezhebindeki hukukçular tarafından bir ihtiyar diğeri de rıza diye ikiye ayrılmıştır. İhtiyar Bizim bildiğimiz yaşlı manasında değil tabi o. İhtiyar, seçmek demek. İhtertü diyorsun mesela. Ben seçtim diyorsun. Seçme hakkı. Muhayyerlik diyorsun. Muhayyerlik seçme hakkı demek. Bir, seçme hakkı. İkincisi de rıza. İki ayırıyor Hanefiler. Evet, hiç başınızı sallamıyorsunuz. Ben size ne demiştim? Ha? Ha? anlaşıldı şimdi şimdi ihtiyara bakıyoruz arkadaşlar ama bu hangi ihtiyar bizim yaşlı ihtiyar değil seçme hukuki açıdan ihtiyar hukuki işlem meydana getirmede kullanılan sözleri söyleme kastı şeklinde tanımlanmıştır İhtiyar ne demekmiş hukuki işlem meydana getirmede kullanılan Sözleri söyleme kastı şeklinde tanınmamıştır. Şimdi e, devamını da okuyunca anlaşılacak. Hazil yani latife ve eğlence olsun diye beyanda bulunan kimse ve mükre yani bir, e, bir şeyi ifade etmesi için zorlanan zor kullanılan kişinin ihtiyarı vardır. İhtiyarı vardır. Yani seçme hakkı var. Seç, seç, seçimiyle o dilini hareket ettiriyor. Yani kafasına silah da dayanmış olsa o sözler onun dilinden, onun dudaklarından dökülüyor. Buna ihtiyar diyoruz. Hanefi hukukçulara göre ihtiyar, seçme bütün hukuki işlemlerin inikat şartıdır. Demek ki bütün akitlerde, bütün hukuki işlemlerde mutlaka ve mutlaka ihtiyarın bulunması gerekiyor. Doğru. Bir beyanda ihtiyar olduğu halde rıza olmayabilir. İşte o e, o tür durumlar var. Ama onlara hangi hükümler bağlanacak ona gelecek. Demek ki bir takım hukuki sonuç doğuracak sözleri söyleme kastına biz ihtiyar diyoruz. Ya bir kişi mesela hiç gönlünde bir malı satma niyeti olmadığı halde dese ki sana şu malı sattım, yüze sattım diye böyle eğlence olsun diye, latife olsun diye söylemiş olsa bu adam ihtiyar kullanmış mı? Kullanmış. O sözü söylerken kendi ihtiyarını, kendi seçim hakkını kullanmış. Kendi seçme özgürlüğünü kullanmış. Ama gerçekte rızası olmayabilir. Latife olsun, eğlence olsun ya da ikrah altında, zorlama altında kullan, e, bir şeyi kullanan, bir ifade kullanan kişi de ne yapıyor? Neticede kendi dilini kullanarak yapıyor. Ama rızası olmayabilir. Kalben rızası yok. İşte kalben rızası olmasa da, bazen kalben rızası olduğu halde bir söz, bir irade beyanı bir kişinin dilinden dökülüyorsa, kendi seçim ile dilinden dökülüyorsa orada ihtiyar var demektir. Seçim hakkı orada var demektir. Şimdi ihtiyarın çeşitlerine bakıyoruz. İhtiyar üç kısım halinde ilanılır. Sağlam ihtiyar. Evet. Arapça harflere bakınsanız nasıl çıkmış. Evet. Sağlam ihtiyar. Üzerinde hiçbir baskı olmadan özgürce veya gayrimülci türde ikrah baskısı altında irade beyanında bulunan kişinin ihtiyarı sağlam ihtiyardır. Yani bir kişi bir irade beyanını seçip kullanırken hürse, özgürce davranıyorsa ya da üzerinde bir zorlama var ama bu zorlama basit türden bir zorlama ise basit türden bir zorlama ise e, burada ee, hangi tür ihtiyardan bahsederiz? Sağlam ihtiyardan. el ihtiyar us Evet, aferiniz. Ee, i̇yi okumuşsunuz. Ee, bu, burada sağlam ihtiyardan bahsediyoruz. Peki, mülci ikrah ve gayri mülci ikrah ne demek? mülci ikrah mülci ikrah bir kişinin hayatını tehdit eden ikrah, zorlama ya da bir organını yok etmekle ya da işlevsiz hale getirmekle tehdit eden ikrah amülci diyoruz. Onun dışındaki 2 3 tokattan iki tane tekmeden işte ve benzeri hayatı tehlikeye sokmayan ya da bir organı yok etmekle karşı karşıya bırakmayan türden ikrahlara gayri denir. Gayri ikrahlar tesir etmez yani. Yani adam önemli bir şeyden bahsediliyorsa ee, e, onu yapmayacak yani. hayatı tehlikesi yoksa. Gayrimülci ikrahın ihtiyar üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı için bu tür ikrah baskısına maruz kalan kişinin ihtiyarı sağlam bir ihtiyardır. Yani kendi hür iradesiyle e, ne söylemişti, hangi irade beyanında bulunmuşsa onu kendi iradesiyle sağlam ihtiyarı, el ihtiyarus sahih ile sahih ihtiyarla onu seçmiş söylemiş yapmış demektir Tamam mı? bu bu sağlam ihtiyar oluyor Bu da anlaşılmıştır Evet iyi güzel yanlış iki nokta iki noktalar az geliyor he. İkincisi el-ihtiyarul-fasit. fasit ihtiyar. Bu ikiyi geçti ya. Orada kaç nokta var? Çok fazla nokta var. Bu çok, çok iyi anladığınızı mı belirtiyor? Evet. Şimdi bozuk ihtiyara bakıyoruz. <gülüyor> fasit ihtiyar. Başka bir şahsın ihtiyarına dayalı olan ihtiyardır. Yani ikrah mülci yani hayatı tehlikeye sokan ya da bir organı tehlikeye sokan ikrah başvurularak başkasına zorla bir irade beyanı yaptırılması durumunda bu e, ikinci ihtiyar söz konusu olur. Bunlardan biri e, ha burada iki ihtiyar söz konusudur. Ha, evet güzel. Bunlardan biri, mükrihin yani zorlayan kişinin ihtiyarıdır ki bu sağlamdır. Diğeri, mükrehin ihtiyarıdır ki Diğeri, mükrehin ihtiyarı yani zorlanan, baskı altında tutulan kişinin ihtiyarıdır ki bu mü mükrihin ihtiyarına dayalı olarak meydana geldiği için bozuktur. Yani, Türkçesini bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdiye kadarkiler Türkçe değildi. Yani kısacasını söyleyeyim. Eğer bir kişinin ortaya koyduğu irade beyanı, seçim, seçme hakkı yani ihtiyarı başkasının mülci ikrahı sebebiyle ortaya çıkmış ise bu kişinin ihtiyarı fasit ihtiyardır. Geçersiz fasit ihtiyardır. Ama bir de onu zorlayan kişi var. Zorlayan mükri Mükrihin ihtiyarı nedir? Sağlamdır. Çünkü o kendi iradesiyle onu zorluyor. Ama zorlanan yazık, gariban. E, başkasının e, diyelim ki şakaklarına kafasına silah dayamış adama bir şey yaptırıyorsun. Onun ihtiyarı gerçek bir ihtiyar değil. Onunki bozuk ihtiyar. Yani fasit ihtiyar. Geldik üçüncüsüne. Bu da geçersiz ihtiyar. Yani el ihtiyarul batıl. Batıl ihtiyar. Bu hiç geçersiz. Evet. Akıl hastasında olan, uykuda olan, baygın olan kişilerle daha henüz temiz çağına ulaşmamış bulunan küçüklerin ihtiyarı batıl ihtiyardır. Adam deli. Delinin ihtiyarı olur mu? Uykuda olanın ihtiyarı olur mu? Baygının olur mu? Ya da temiz çağına ulaşmamış çocuk temiz çağına ulaşmayan çocuk kaç yaşındadır en fazla? Bilen var mı? En fazla 8 yaşındadır. 7 yapalım şunu doğru. 7. Evet. Daha çocuk 5 yaşında, 4 yaşında, 6 yaşında onun ne ihtiyarı olacak? Onun ihtiyarı tamamen batıl ihtiyar olur. Söz edilen kişiler tarafından ortaya konan beyanlar ihtiyarı içermediği için hukuki bir değer taşımazlar. Bunun varlığıyla yokluğu bir yani. İster söylesin, ister söylemesin. Hani ne derler? Delidir, ne yapsa yeridir diye bir söz var. Biliyor musunuz bu sözü? Delidir, ne yapsa yeridir. Yani onun ihtiyarı, onun yaptığı şeyler geçersizdir manasın. Evet, psikoloji, o psikolojik konular o kadar derin ki ee, herkes psikolojik baskı altında. Hangi türden olduğuna bağlı burada şimdi. Onları bilemeyiz tabi. Hangi türden. Uykuda nasıl mı ihtiyar olacak? Uykuda şöyle ihtiyar yani. Kendi dilini mesela diyor ki uykudayken karın boş olsun diyor. Bu, bu dili kullanan o, o adam değil mi? O adamın dili, onun sesi uykudaki ihtiyardır bu. Ama uykuda olduğu için gerçekten bir e, irade olmadığı için, niyet olmadığı için bu tamamen batıl ihtiyar olmuş oluyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi geldik rıza kavramına. Bir ihtiyar vardı bir de rıza vardı. Şimdi rızaya geldik. Rıza, sebep ve sonuçlarıyla birlikte hukuki işlemi arzu etmektir. Yani bir hukuki işlemi, biz buna akit diyelim, bir akdi, sebebiyle, sonuçlarıyla birlikte İçten bir şekilde kalben arzu etmeye biz ne diyoruz? Rıza, rıza diyor. Bu işe rızan var mı? Var diyorsanız eğer e, sana hiç kimse bir baskı uygulamamış, sen kalbindeki duyguyu e, olumlu duyguyu ifade etmişsin demektir. Rızanın varlığı, ihtiyarın varlığını gerektirmekte. İhtiyarın varlığı ise rızanın varlığını gerektirmemektedir. Yani bir kişinin rızası varsa o rızası diline de yansır. Evet der, haklısın der. Sattım der, aldım der. Rıza ihtiyarı gerektirir. Ama ihtiyar var ise rızasının olduğunu kesin anlayamayız. Neden? Ya zorla, mükra, ikrah altındadır, zorla söylemiştir. Ya şaka yoluyla söylemiştir. Ya latife yoluyla söylemiştir. Vesaire. Yani bir kişinin dilinden bir söz döküldüyse, onun altında gerçekten bir rıza var mı, yok mu? Bunu bilemeyiz. Evet. Hanefi'lere göre rıza nedir? Hanefi'lere göre rıza akitlerin inikat şartı değil, yani kurululuş şartı değil. Kurulma şartı değil. Sadece fesih kabul eden akitlerin sıhhat şartıdır. Demek ki rıza akitlerde kurulma şartı değil, sahih olma şartıdır. Fesi kabul eden türdeki akitler için rıza ne inikat ne de sıhhat şartıdır. Hanefiler dışında kalan İslam hukukçularına göre ihtiyar ve rıza eş anlamlı iki terimdir. Demek ki Hanefiler dışındakiler ne diyorlar? İhtiyar ve rıza bunlar eş anlamlı şeylerdir. Bunlara ayrı ayrı anlamlar vermeye gerek yok. İhtiyar dediğin şey rızadır, rıza dediğin şey de ihtiyardır. Evet. Haya uyumuyorsunuz, anlıyorum. Şu noktalardan anlıyorum uyup uyumadığınızı. İç iradeyi beyan zorunluluğu. İç irade beyan edilerek dış dünyaya çıkmadıkça ve başkaları tarafından bilinebilecek bir hale gelmedikçe yok hükmündedir. Demek ki iç irade yani insanın kalbindeki rıza ya da red Fark etmez. Dış dünyaya çıkmadıkça, insanın dilinden dökülmedikçe ya da yazısından çıkmadıkça o zaman yok hükmündedir. Nereden bileyim ben seni satmak istediğini? Nereden bileyim ben seni almak istediğini? Ama böyle öyle düşünmüştüm. E ben senin düşünceni nereden bileyim? E, onu da bilemem. Dolayısıyla demek ki iç iradeyi beyan etme zorunluluğu var. Onu beyan etmek lazım. Bir hüküm ifade edebilmesi için. Evet bir misafirimiz vardı. Onu kabul edecektim. Kayboldu. Girdim mi acaba? Evet girmiş. Bu bakımdan kişinin sadece iç iradesine hukuken herhangi bir sonuç bağlanamaz. Hani e, halk arasında bir tabir vardır. Kendi kendine ne olmak derler? Hadi kimin bilecek? Kendi kendine ne olmak derler? Yok o değil. Konuşmak değil. Ha, helal olsun ya. Ha, gelin güvey olmak, kendi kendine. Yani kendi kendine İçerisinden bir şey geçirmek. Ama kimsenin bir şeyden haberi yok. Ya iç güveyi falan getirmeyin. O başka bir mesele. İç güveyden. Fazla bahsetmeyin şimdi. Evet biz devam edelim. Tavşan daha güzmüş, daha haberi olmamış. Evet, olmaz tabii. Devam ediyoruz. Geldik dış iradeye. Dış irade, irade beyanı yani. İrade beyanı, beyanı, hukuki işlem meydana getirmek isteyen kişilerin iç iradelerini dışarıya yansıtan söz, yazı, işaret veya davranış şeklinde tanımlanır. Demek ki bir kişi bir akit kurmak istiyorsa içindeki rızayı ortaya koyduğu söze, yazıya, işarete veya davranışa biz ne diyoruz? İrade beyanı diyoruz. Demek ki irade beyanı sadece sadece söz değilmiş. Yazı da olabilir. işaret de olabilir. Bunlar şartlarla ama bazı şartlara sahip olması gerekiyor. Şartlarla ya da bir davranış şeklinde irade beyanı ortaya çıkmış olabilir. Evet doğru. Buna, ah, akdin çiğ gazı denir. Akdin ee, evet o irade öyle denir. Şimdi geldik icaba. İcap İcap nedir arkadaşlar? Sözleşme yapmak üzere karşı tarafa yöneltilen tekliftir. Bir akit kurmak üzere karşı tarafa bir teklifte bulunuyorsan buna icap denir. Bu teklif tarafların herhangi birinden gelebilir. Hanefilere göre. Tamam mı? Hanefi mezhebine mensup fıkıhçılara göre zaman itibarıyla önce yapılan irade beyanı icaptır. Satıcı önce söylediyse satıcı icapta bulunmuştur. Alıcı önce söylediyse alıcı icapta bulunmuştur. Ama cumhura göre yani hanefiler dışındakilere göre icap mülkiyeti devreden tarafça yapılan irade beyanıdır. Yani satıcının söylediği şey İcaptır. Alıcının söylediği şey ise kabuldür. Bunu daha önce de söylemiştik. Şimdi kolay anlaşılmıştır. İcapt ve kabulde hangi şartlar aranır? Bir kimseye malını satmasını teklif etmek, malını satmasını teklif etmek. Ya malını satmasını teklif etmek olur mu ya? Ben senin malını alıyorum demek. Ben senin malını şu kadar almak istiyorum. Ya da ben şu malımı sana şu kadara satmak istiyorum. Doğru denir. Evet. Şimdi şartlara gidiyoruz. İcat ve kabulde hangi şartlar anır? İcat ve kabulde kullanılan sözler taraflarca yapılmak istenilen sözleşme türünü açıkça göstermelidir. Yani icat ve kabulde bulunuyorsan hangi sözleşme yaptığını belli olması lazım. Mesela diyorsun ki bana şu bilgisayarını ver. Şimdi bana şu bilgisayarını ver den. Siz hangi aktı anlıyorsunuz? Ben bir şey anlamıyorum. Ver derken sat satarak mı vereyim? Kiralayarak mı vereyim? Yoksa kiransız olarak e, ariyet olarak mı vereyim? Yoksa sana bağış mı yapmamı istiyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yani. Hepsini açık bir söz, kapalı bir söz yani mola bir söz böyle bir icap olmaz. Demek ki icap ve kabulde kullanılan sözlerin tarafların yapmak istediği akdi hangi sözleşme türünü yapmak istiyorlarsa onu ifade etmesi lazım. Açıkça göstermesi lazım. İcap ve kabul beyanları tereddüde herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kesinlik ifade etmelidir. Mesela diyor ki adam ben sana şu malımı satabilirim. O da alabilirim dedi. E, iyi güzel. Ben satabilirim, sen de alabilirsin. Evet. Yani senin ona gücün yeter, benim de ona gücüm yeter. Bu bir satım ya da alım mıdır yani? Satabilirim, ben alabilirim. O halde hadi parayı ver dediğin zaman ne diyecek? Ben almadım ki, alabilirim dedim sadece. Ya da hadi ver dediğin zaman, yok ben satmadım ki, satabilirim dedim sadece diyecek, değil mi? Demek ki Herhangi bir şüpheye mal bırakmayacak şekilde kesin ifade kullanacak. Satıyorum ya da sattım, alıyorum, aldım, alayım mı ki acaba, alsam mı ki acaba, bilmem ki alsam mı? Böyle ifadelerle satış ya da alış olmaz. Herhangi bir şüphe olmayacak şekilde böyle e, kesin ifadeler kullanmak gerekiyor. ariyet mi geçiyor? Alıyorum kesinlik ifade eder. Evet alıyorum. Türkçe'de kesinlik ifade eder. Arapça ene eşteri gidersen dersen kesinlik ifade etmeyebilir. Çünkü Arapça'da muzari hem istikbal ifade eder yani gelecek zaman ifade eder hem şimdi, şimdiki zaman. Ama alıyorum dediğin zaman Türkçe'de şu anki irade beyanını ifade etmiş olursun. Ariyetçi demek arkadaşlar. Diyelim ki benim şu anda bir kaleme ihtiyacım var. Siz de benim yanımdasınız. Tamam mı? Bana kalemini verir misin diyorum birinize. O da veriyor. Ne yapmış oldu? Bana malını belli bir süre kullanmam sonra da iade etmem için verdi. Kullanım ödüncü denir buna. Bir de tüketim ödüncü var. O da kars. Borç olarak. O başka. Ödünç dediğimiz şey Türkçe'de biraz e, geniş kapsamlı. Kullanım ödüncüne ahriyet diyoruz. E, tüketim ödüncüne de karz diyoruz. Yani ne? Borç. Evet. Siz de sağ olun. Burayı da geçtik mi? Geçtik. Helal olsun ya şu iki nokta koyanlara bayılıyorum ya. Yani. Hemen bu olayı kaptınız yani. İcaba ve kabule aranan şartlar. Kabul her bakımdan icab'a uygun olmalıdır. Demek ki kabul icab'a uygun olmalı ama her bakımdan uygun olmalı. Ben sana şu bilgisayarı sattım diyorum. Sen de diyorsun ki ben şu telefonu beğendim onu alıyorum. Buna ne alafe derler? Kel alafe derler. Değil mi yani? Alakası yok. Ben sana bilgisayar diyorum, sen başka bir şey diyorsun. Ya yani da ben bilgisayarı 100'e sattım diyorum, sen de diyorsun ki onu aldım. 100 nerede, 10 nerede? Birbirine uygun değil. İcat ve kabul beyanları tek mecliste yapılmış olmalıdır. Aynı mecliste. Mesela ben şimdi size şu bilgisayarı satsam aynı mecliste satmış olur muyum? Kim cevap verecek? Ben neredeyim? Siz neredesiniz? Nasıl olacak bu iş? Sanal sınıf. Evet. Hakit Meclisi arkadaşlar. Evet. Bu işi kapmışsınız yani siz. Evet. Hakit Meclisi sadece mekan olarak aynı meclisi ifade etmez. İki kişiyi e, iletişim vasıtalarıyla da olsa birbirleriyle irtibat kurabilip, e, kurup e, icat ve kabulleri anında online olarak birbirine iletebiliyorlarsa orası da bir akit meclisidir. Evet. Güzel. Aynı mecliste yapılmış olmalıdır. Buradan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela ben dedim ki şu bilgisayarı size ben de bu bilgisayarı satmaya niyetliyim herhalde. Bu bilgisayarı size bin liraya sattım diyorum. Ondan sonra dersimiz bitti. Kapattık. Gelecek haftaki derste biriniz diyorsunuz ki hocam o bilgisayarı ben almak istiyorum. Aldım. Ne oldu şimdi? Satmış oldum mu olmadım mı? Satmış oldum mu olmadım? Niye olmadı? Hacer, Hacer söylesin bakalım. Olmaz diyen söylesin. Niye olmaz? Vazgeçebilirsiniz. Niye? Niye vazgeçebilirim? Caymak. Ya Caymak hakkında falan gerek yok burada. Cayma hakkına falan gerek yok. Evet. Ha Güzel. Hacer iyi cevap verdi. Aferin sana. Ben bu hafta diyorum. Bu hafta satıyorum diyorum. Siz gelecek hafta aldım diyorsunuz. Alıyorum diyorsunuz. Meclis değişmiş. Tamam mı? Yani ee, icap ve kabulün birbirine bitişik olarak aynı meclis içerisinde vuku bulması gerekiyor. Meclis değiştiği anda konu değişir. Yani e, icap hükmünü kaybeder. Mesela ben desem ki şu bilgisayarı 1000 liraya satıyorum. Ondan sonra evet arkadaşlar icap ve kabulde aranan şartlar şunlardır diye konuyu tekrar an anlatmaya devam ediyorum. Konuyu anlatıyorum. İki dakika sonra biriniz diyorsunuz ki ben bu malı bina alıyorum. Akit gerçekleşir mi? Ha? En son söylediğime cevap verin. Akit gerçekleşir mi? Ben diyorum ki şu bilgisayarı bin liraya satıyorum. Sonra konuyu anlatıyorum anlatıyorum. Sana biriniz diyorsunuz ki ben alıyorum. Akit gerçekleşmez. Gerçekleşmez çünkü konu değiştiği zaman akit meclisi yine değişmiş olur. Konu değişmeden önce ne yapacaksınız? Hemen almak istiyorsan peşin peşin söyleyeceksin. Evet. Devam ediyoruz. İrade beyanının kısımlarına geldik. İcap ve kabulde aranan şartlar. Hanefi ve Şafi'lere göre akit karşı karşıya bulunanlar arasında yapılıyorsa biz buna hazırlar arasında diyoruz. Hazırlar arasında yapılıyorsa akit meclisi tarafların akdin yapılışı sırasında bulunduğu mekan ve icabın yapılışıyla başlayıp tarafların ile ilgili görüşmeyi sürdükle, sürdürdükleri zaman dilimi Başka bir ifadeyle icab ve kabulün birbiriyle irtibatını sağlayan zaman ve mekan birliğine akit meclisi denir. Az önceki söylediklerimizi biraz daha uzun bir ifadeyle söylenmiş oluyor. Tamam mı? Yani iki insan bir mecliste bulunurlarken Akit konusunu konuşmayı sürdürdükleri an, akit meclisidir. Ama o konuyu değiştirdikleri an, akit meclisinin bozulmasıdır. Hambelilere göre ise sadece tarafların sözleşme ile ilgili görüşmeyi sürdürdükleri zaman dilimidir. Demek ki sadece tarafların sözleşme ile ilgili görüşmeyi sürdürdükleri zaman dilimidir. Yani bunlar mekanı katmamış oluyorlar. Akit yapacak taraflar birbirinden uzakta bulunurlar ve akdi, mektup veya haberci vasıtasıyla yapacak olurlarsa akit meclisi mektubun alıcı tarafından okunduğu veya habercinin haberi karşı tarafa tebliğ ettiği andan itibaren başlar. Kısaca söylüyorum eğer ben birisine bir malı satmak istiyorsam bu malı uzakta olduğu için mektupla satıyorsam mektubu gönderdim, adamın eline ulaştı, zarfı açtı, okumaya başladığı anda akit meclisi başlar. Ya da bir haberci gönderdim, git da ya, bilgisayarı sattığımı söyle dedim, o da gitti. Ona söylemeye başladığı andan itibaren akit meclisi başladı. Tamam. O anda başlar akit meclisi, ondan sonra o konu değişene kadar ya da taraflar o meclisi terk edene kadar Devam eder. Karşı taraf kabul ederse ne hale? Akit kurulur. Kabul etmezse zaten akit hiç kurulmadan yok olur. Ne yapsanız o ilgisi almayacağız. Yeter ki almayın. Şu konuyu anlayın da. Zaten benim de satmaya niyetim yok. Evet. İrade beyanının çeşitleri. İrade beyanı kastedilen manaya delaletinin kuvvetli ve açık, zayıf ve kapalı oluşuna göre biri sahih, diğeri kinayeli olmak üzere iki, iki çeşittir. Biri sah sah sahih. Evet, sahih yanlış yazmışlar. Sarih olması lazım. Biri sarih, diğeri kinayeli olmak üzere iki çeşittir. Demek ki irade beyanı arkadaşlar iki çeşittir. Kast edilen manaya delaleti güçlüyse ona sarih irade beyan denir. Zayıf ise, biraz böyle yoruma açık ise buna kinayeli irade beyanı diyoruz. Eğer bir irade beyanı kullanılmış ise bunun sarih mi yoksa kinaye mi olduğunu nereden anlayacağız? Buradaki temel ölçü örftür arkadaşlar. Temel ölçü örftür. Örfe göre bir şey açık, açıkça anlaşılıyorsa ne kastedildiği, kastedildiği açıkça anlaşılıyorsa ona sarih deriz. Açık. Açıkça anlaşılmıyor da biraz böyle dolan başlı ifadeler, yoruma açık ifadeler kullanılmış ise ona da kina ediyor. Şimdi geldik sarih beyanı. Sarih beyanın özellikleri şunlar. Sarih beyan hakikat veya mecaz olabilir. Bu durumda sarih beyan ile kinaye beyanın, e, kinaye, beyanın ortak özelliği değil. Sarih beyanda taşıdığı manayı dışa aksettiren bir güç vardır. Bu sarih beyana özgüyü ve onu kinayeden ayıran bir özelliktir. Sarih beyanın tek manası vardır. Sarih, sarih beyanın tek anlamı vardır. Sarih beyan, sosyal ve objektif özelliklidir. Objektif ne demek? Kişiden kişiye değişmez. Subjektif değil. Kapsamının belirlenmesinde beyan sahibinin herhangi bir rolü yoktur. Söylenen sözünün kapsamını belirlemek için beyan sahibinin rolüne gerek yok. Adam öyle bir açık söz kullanmış ki. yani Hiç yoruma gerek yok. Kinaye beyan, kinayeli beyan ise Ferdi'dir, kişiseldir yani bireyseldir ve subjektif bir özellik taşır. Kişiden kişiye değişen bir özellik taşır. Kinayeli beyanın kapsamının belirlenmesinde en önemli rol kime aittir? Beyan sahibine aittir. Yani, affedersin ne etmiştin diye adama sorarlar. Kinayeli bir laf kullanmış ise. Ama salih kullandıysa hani e, arif'e tarif gerekmez derler ya. Sarif kullandıysan Arif'e tarife gerek yok. Ama kinayeli kullandıysan e, Arif değilsin zaten. O, o zaman kinayesin. E, tarifte gerekiyor o zaman. Kinayeli yorum gerekiyor. Tamam mı? Geçtik. Kinayi beğen. Kina'ya demek. Hakikat olsun, mecaz olsun. Az kullanılmaktan dolayı manası kapalı kalan ve ancak bir karine ile yani özel bir delil ile anlaşılabilen söz diyoruz. Bir söz ancak bir karine ile ekstra bir delil ile anlaşabiliyorsa bu söze kinaye denir. Kinayeli beyanın sözlük manası açık fakat beyan sahibinin bununla ne ettiği kapalıdır. Sen açık bir söz söylüyorsun. Belki sözlük manası olarak açık bir söz söylüyorsun ama neyi kastettiğim belli değil. Mesela şu. Hani boşamadan bir örnek verelim. Bir adam karısına diyor ki, babanın evine git diyor. Bu ifadenin ne manaya geldiği açık aslında. Babanın evine git. Baba belli, ev belli, git belli. Ama kinayeli bir söz bu. Babanın evine git derken ya sen Kaç gündür babanı ziyaret etmiyorsun? Git onları bir gör gel özlemini gider mi kastediliyor? Yoksa adam kızmış, boşamayı istiyor. Boşamak istediği için mi o, o lafı kullandı? Heh. Bu işte kinayeli beyandır. Manası açık ama ne, ne kastettiğin belli değil. Ne kastettiğini biz nereden anlayacağız? O kimin ağzından döküldüyse ona soracaksın. Kardeşim sen ne demek istiyorsun diye diye soracaksın. Subjektif bir özellik taşıyor çünkü. Okey mi? Ee, İslam hukukuna göre kinaye beyanlarda dış irade açık olmadığı için iç irade dikkate alınır. Yani adamın söylediği adamın söylediği ifadeler açık olmadığı için o zaman İç iradesine bakacaksın. Yani niyetine bakacaksın. Ne de, ne demiştin? Ne niyet etmiştin? Aklından geçen neydi? Kalbinden geçen neydi? diye adama soracağız. Kinaye'ye hüküm bağlamak için. Bu sebeple kinaye beyanla yapılan bir hukuki işlemin sonuçları beyan sahibinin iç iradesine veya irade yerine kaim olan, irade yerine geçen karineye göre doğar. Yani bu şu demek kinaye ile yapılan bir beyanla hangi sonuç doğacak? Hangi sonuç doğacağını biz nereden anlıyoruz? Bu adamın gerçek niyeti neydi diye bunu araştırıyoruz. Bu niyetini ortaya koyan karineler, deliller bize ee, bir işarette bulunacak. Hangi hükmü vermemiz gerektiği konusunda adamın niyetini araştıracağız yani. Ya yani niyetini kendisi söyleyecek benim niyetim şuydu diye ya da onun niyetinin o olduğunu gösteren bir e, delil olacak ortada. O delille göre diyeceğiz ki zaten bu adam bak şu şu durumdayken bu sözü söyledi. Bu kinayeli sözü. Demek ki kastı budur. Diyeceğiz. Evet. İradeyi beyan etmede şekil. Şimdi arkadaşlar iradeyi beyan etmede esasında herhangi bir prosedür, şekil şartı, böyle şekilsellik yok. İslam'da. İradeyi istediğin şekilde beyan edebilirsin. Buna rızaiilik ilkesi diyoruz. İslam hukukunun en belirgin özelliklerinden bir tanesi rızaiilikti. Hani rızanı belirtmen yeterlidir. İlla belli şart, şekil şartlarında ifade etmen gerekmiyor. Genel prensip ama. Detayda bir takım şeyler var. İradenin belli bir kalıba dökülerek beyan edilme zorunluluğu yoktur. Yani az önceki söylediğimi tefsir ediyor. Şeklilik İslam hukukunda sadece ne için vardır? Nikah akdi için geçerli olabilir. Nikah biraz daha çok önemli bir akit olduğu için nikahta şeklilik şekil unsurları var. Yani nikah, Herhangi bir akdi icab ve kabul ile yapabildiğin halde nikahta ne lazım? En azından iki tane şahit lazım. İki tane gerçek şahit böyle gizli şahit falan değil ha bazılan yaptığı gibi Evet evet Evet ondan sonra ya da malikiler malikiler ne diyorlar şahit de yeterli görmüyorlar bir de ilan lazım diyorlar yani herkese de ilan edeceğim biz evlendik düğünümüze buyurun gelin diyecek İradeyi beyan yolları. Bir kişi iradesini nasıl e, beyan edebilir? Sözle ya da yazıyla veya işaretle. Tabi işaretten kim kim için bahsedebiliriz işareti? Yani söze gücü yetmeyenler için, yazıya gücü yetmeyenler için işaret. bir sizler için geçerli bir şey. Bir başka yol da taati yolu yani fiili müvadele yolu. Teati demek, karşılıklı bir şeyi alıp verme demek. Teati. Esasında bunu yapıyoruz arkadaşlar. Hepimiz. Şöyle yapıyoruz. Mesela içinizde bakkala gidip de hiçbir ifade kullanmadan ekmek alanınız yok mu? Elinizde bozuk para var. Götürüyorsun. Ekmek diyelim ki 1 lira. Götürüyorsun. 1 liraya koyuyorsun. Ondan sonra dolaptan da ekmeği bir tane alıp çıkıyorsun. Ne oldu şimdi? İrade beyan ettin mi? İcab ve kabul var mı? Yok. Var. Ama nasıl var? Çözde yok da taatî yoluyla yani. Fiili mübadele yoluyla var. İşte buna da, bu da bir irade beyanı yöntemidir. Evet. Bazı durumlarda e, insanın fiili de bir şey ifade eder yani. Nikah akit dışında bütün akitlerin bu yolla yapılması caizdir. Ama nikah çok özel bir akit. Öyle verdim aldım e demeden eşmek almak gibi olmaz nikah. İlla ki söz kullanacaksın. Sözün olacak. Evet şimdi geldik ikincisine. İrade beyanı bitti arkadaşlar. İrade beyanı bitti hayırlı olsun. Akdin unsurlarından ikincisi akideyn ya da akidan taraflar. Ne kadar vaktimiz kaldı? 22-23 Akit demek akdi yapan kişi demek. İsmi faiz zaten. Akit sözleşme olunca iki akidin bulunması gerekir. Yani bir sözleşme yapılacaksa eğer orada iki tarafın bulunması lazım. Arkideyin lazım. Bir sadece bir bir de alıcı. Bir kira alayan, bir kiracı gibi. Bir artın kurulabilmesi için onu yapan kişiyi veya kişilere kişilerde iki şart aranır. İki şart lazım. Bunlardan bir tanesi o tarafların, akti yapan tarafların ehliyet sahip olması. Nasıl bir ehliyet sahip olması arkadaşlar? Hangi sınıf ehliyet? Hangi sınıf ehliyet sahip olması lazım? Bilene bravo diyeceğim. Mümeyiz değil. Mümeyiz diye bir ehliyet yok. Tam da değil. Helal olsun. Nevale. Eda ehliyeti. Tekrar sorunu duyamadım. Kaçtı. Dikkatli olacaksınız. Soru gitti. Cevap bile geldi. Evet. Eda ehliyetine sahip olması lazım tarafları. Hanefi ve Maliki fıkıhçılara göre akit yapma ehliyetinin başladığı alt sınır neresidir? Mümeyyiz olmadır. Yani bir kişi mümeyyiz olduğu andan itibaren akit yapma ehliyeti başlar. Ama sınırsız bir ehliyet değil bu. Mümeyyizin ehliyeti sınırlı bir ehliyet. Nasıldı? Mümeyyiz'in ehliyeti, sırf lehine olanları kabul edebilir, sırf aleyhine olanları kabul edemez. Lehine ya da aleyhinde olan şeyleri ancak velisi kabul ederse, velisi onay verirse geçerlidir. Velisi onay vermezse geçerli olmaz. Mümeyyiz'in ehliyeti, eksik eda ehliyetidir. Doğru söylüyorsun Neval. Şafii mezhebiyle han, hanbelilerden e, nakledilen bir görüşe göre ise bir şahsın geçerli bir akit yapabilmesinin alt sınırı hulü çağına erişmesidir. Demek ki bu iki mezhebe göre hulü çağına eriş, erişmeyen kişinin akit yapması mümkün değil. Lehine olsun, aleyhine olsun, lehine aleyhine olsun hiçbir şekilde hulü ermeden bir akit yapman mümkün değil diyor. Kimler? Şafiler ve hanbeliler. İkinci şart, akideyle ilgili olarak ikinci şey, şeyde tarafları tek kişinin temsil etmemesi lazım. Yani bir taraf iki kişinin yerine de geçemez. Satıcı olacaksa satıcı olacak, alıcı olacaksa alıcı olacak. Ben hem satıcıyım hem alıcıyım. Yani iki şey, iki zıt şey birbiriyle birleşmez. Tamam mı? Bir şey hem beyaz hem siyah olur mu? Olmaz. Eğer Beşiktaşlıysa olur. O başka. Ee, ıvazlı akitlerinin en az iki tarafla yapılması gerekir. Hanefilere göre sadece nikah akdini iki tarafı temsil eden bir kişi yapabilir. Hanbelilere göre ise bir kişinin iki tarafı temsil eden her çeşit akdi yapması mümkündür. Tamam mı? Evet. ıvaz mı? ıvaz nedir? ıvaz karşılık bedel demek. ıvaz nerede geçti? Ben onu göremedim. Metin'de mi geçiyor? Hmm, tamam. ıvaz karşılık bedel demek da geçtik. Geldik aktin konusuna. Arkadaşlar slide numarası yazıyor mu sizde? Kaçıncı slide'deyiz? Kaç tane kaldı? Önümüzde. Ne kadar zamanımız kaldı? Ne kadar slide'ımız kaldı? Onu bilmek için. 22 var. Ama hocam o mu? Ne demek o mu? Bir saniye izin verin. Ben şeyden bakayım. Evet, ekrandaki slaytın kaçıncı sayfasındayız diye soruyorum. 39'a gelmişiz. 39 Heh. 39 42'de bitiyor zaten. Evet, Arkadaşlar ee, zamanı çok iyi kullanmışız. Hem böyle anlaşılır bir şekilde yavaş yavaş gittik. Hem de slaytların sonuna kadar da gelmişiz neredeyse. Evet. Bravo size diyelim. Şimdi burayı yaptık. Tamam. Şimdi geldik yeni bir konuya. Akdin konusuna Akdin konusuna Mahallül Ad denir. Heda El-Makudu Aleyh denir. El-Makudu Aleyh Heda Mahallül Akd denir. Akdin konusu akitten doğan hukuki sonuçların kendisinde ortaya çıktığı şeydir. Yani akitten bir Hukuki bir sonuç doğar. Bu hukuki, hukuki sonuç neyin üzerinde meydana gelir? İşte o, o şey neyse ona akdin konusu denir. Bir satım akdinde hukuki sonuç nedir? Malın mülkiyetinin geçmesidir. O mülkiyetin geçmesi neyin üzerinde gerçekleşiyor? Mal. Bir kira akdinde bir menfaat devri söz konusu değil mi? Bir malın yararlanma hakkının devri söz konusu. O neyin üzerinde gerçekleşiyor? İşte o kiralanan mal üzerinde. Demek ki akdin konusu odur. Yani bir akitle ilgili doğan hukuki sonuç neyin üzerinde gerçekleşiyorsa biz ona ne diyoruz? Mahallül ak diyoruz. Mahallül ak ya da el-ma'kudu aleyh diyoruz ya da akdin konusu diyoruz. Hangisini deseniz caiz. Akdin konusuyla ilgili bir takım şartların bulunması lazım. Tamam mı? Bir defa bir akdin inikat etmesi için inikat etmesi ne demek arkadaşlar? Kim söyleyecek önce? Bunu söyleyene daha aferin diyeceğim. İnikat etmesi ne demek? Sözleşme alışveriş olması. Bu genel bir tabir. Kuruluşu. Neval, bravo. Aferin sana. Gerçekleşmesi daha genel bir tabir. Olmaz. Akdin kuruluşu olur. Gerçekleşmesi olmaz. Oluşumu. Bu ne ya? Çok modern bir tabir. Oluşumu. Oluşum. Kurulması diyelim. Kurulma. Akdin. Evet. Aktin kurulması, bir akdin kurulması için ak aktin konusunda bulunması gereken bir takım şartlar vardır. Nelerdir bunlar? Bir defa, aktin konusu akit yapılışı esnasında mevcut olmalıdır. Daha o esnada mevcut olmayan bir şey sen satıyorsun, bu olmaz. Mevcut olacak. İkincisi, konu işlemin doğuracağı hukuki sonuçları kabule elverişli olmalıdır. Yani aftin konusu o işlemin doğuracağı hukuki sonuçları kabul etmeye elverişli olmalıdır. Evet. Mesela şöyle diyeyim buna örnek olarak. Ha, birincisine örnek verelim. Bir konu var. Ee, daha bir şeyi satıyorsunuz. Sattığınız şey daha mevcut değil. Mesela sizin bahçeniz var. Bahçenizde meyveler var. Meyveler yaz gelince ya da bahar e, yaza doğru işte meyve verecek. Sen daha diyorsun ki benim kayısı ağaçları var ya. Onun meyvelerini sana şimdi ne satıyorum? Onun meyvelerini. Şimdi ne satıyorsun? Hani mevcut mu? Değil. Nasıl sattın o zaman? Mevcut olmayan mal satılmaz. Yani serem diye bir akit var. O onun şartları başka. Onun şartları gerçekleşirse mevcut olmayan bazı mallarda satılabilir. O ayrı bir konu. Şimdi biz genelden bahsediyoruz. İkincisi, akdin konusu işlemin doğuracağı hukuki sonuçları kabul etmeye elverişli olmalıdır. Mesela sen bir malı kiralıyorsun. Mal kiralanmaya elverişli mi değil mi? Mesela vakıf malı satıma elverişli mi? Değil. O zaman vakıf malını satamazsın. Vakıf malında mülkiyet intikali söz konusu olmaz. Dolayısıyla e, vakıf bir satış akdinde vakıf malı konu olamaz. Tamam mı? Üçüncüsü, akit konusunun İslam hukuk düzeninin yasa, yasaklayıcı bir kuralına aykırı olmaması lazım. Yani akdin konusu İslam'ın yasakladığı şeylerden olmaması lazım. İslam neyi yasaklamış? İçkiyi yasaklamış, domuzu yasaklamış, domuzu yasaklamış. Ee, sen bir domuzu satarsan bu akit konusu olabilir mi? Bu akit kurulabilir mi? Kurulmaz. Batıldır. İçkiyi satarsan kurulmaz. Akit konusu İslam hukuk düzeninin yani İslam hukukunun yasaklayıcı bir kuralına aykırı olmaması lazım. Başka bir madde akit konusunun tabiatı veya tahsis edildiği kamu yararı ile, akdin hukuki sonuçları arasında tezat bulunmamalıdır. Akit konusunun tabiatı veya tahsis edildiği kamu yararı ile akdin sonuçları arasında tezat bulunmamalıdır. Yani, bir akdin tabiatı ya da tahsis edildiği kamu yararı şöyle diyelim, mesela bütün kamuya açık olan bir arazi var. Bir park var. O parkın üzerindeki ağaçlar o ağaçları sen satabilir misin? Sen Yani kamu yararı var. o Orası herkese ait bir şey. Dolayısıyla bunu yapman mümkün değil. Akit konusu şey memluk olmalıdır. Akit konusu şey memluk olmalıdır. Memlük ne demek? Memlük yani birisinin mülkiyetinde olması lazım. Mülkiyette olmayan bir şeyi akit konusu yapamazsın. Mülkiyetinde olmayan bir şeyi. Sana ait olmayan bir şeyi satma hakkına sahip değilsin. Mülkiyetinde değil çünkü. Açıklama parantezde mi? Neymiş açıklama parantezde? Ya, memlekün manası. Evet doğru yani ben de biliyorum da sizin dikkatlerinizi çekmek için yani bu vakitte insanlar genelde uyur. Uyutmamak için söylüyorum. Evet burada başlar sallanabilir. Tamam buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Uyanığız. Hocam. Evet. Peki. Sonlara geldik arkadaşlar. Akit konusuyla ilgili şartlara devam ediyoruz. Ee, Akit konusu şey. Teslim edilebilir olması lazım. Teslim edemeyeceğin şeyi satmayacaksın. Diyelim ki ev, evinde dua var. Duvarın için, içinde tuğlalar var. Sen o, o tuğlalar birisine satsan eğer ev yıkılmayacaksa tabii ev yıkılacaksa satabilirsin. Yani teslim edebilirsin. Evin yıkılması söz konusu olmadığı halde sen evinin duvarlarının içerisindeki tuğlayı ya da tavan içerisindeki betonun içerisindeki demirleri satsan olur mu? Olmaz. Nasıl teslim edeceksin? Teslim edemeyeceğin şeyi satamazsın. Bir başkası, konunun taraflarca bilinmesi lazım. Eline bir poşet almışsın, bu poşetin içindekini sana satıyorum 10 liraya. Ne peki onun içinde ne var? Sürpriz. E, sürpriz de o kadar da sürpriz e, herkes sevmez. yani. Sürpriz satışlar iyi olmaz. Yani sürpriz hediyeler iyi olur. Yani bir takım sevdiğiniz kişiye götürürsünüz, sürpriz hediye verirsiniz ama o güzel makbul bir şeydir ama <gülüyor> sürpriz oyuncaklar caiz değil mi o zaman İçinde ne çıkacak belli olmayan evet aşağı yukarı belliyse o zaman yine olur aşağı yukarı onun içinden daha önce alanlardan biliyorsunuz yani ne, ne tür bir şey çıkacağı bilinmezlikler de bunlara karar diyoruz kararlar, kararlar da az olan kararlar bir de çok olan kararlar diye ikiye ayrılır. az olan kararlar da problem yok ama çok olan karar da problem var. Çok bilinmezlik olursa o akit olmaz. Az bilinmez olursa o akit olur. Evet. Bitti mi? Evet. Bitirmişiz. Peki arkadaşlar bu haftaki konumuz da bu kadardı. Tam zamanının tam zamanında böyle ağır ağır üzerinde durarak ve anlaşıldığı hocam şeklindeki o iki noktalar ifadelerinde göre göre gittik. Diye düşünüyorum. Evet, hayırlı olsun, hayırlı olsun, hepiniz hayırlı olsun. Bu derem, hayırlı olsun arkadaşlar. Bu İslam hukuku iki dersleri çok zevkli bir ders. Çok zevkli konular var, tamam mı? ya bunları anlatırken birçok yerde anlatıyor bunları. Anlatırken bayılıyorum. Ondan sonra böyle hayatın içinden de örnekler vermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız bu bilgisayar, bu bilgisayar örneğinden sıkıldı ama. Madem öyle ben de bir bilgisayar dememeye başladım. Evet. Bundan sonra bilgisayar demeyeceğim. Başka bir şey diyeceğim artık. Kendime başka bir şey bulmam lazım. Araba. Araba işi tehlikeli ya. Bir satarsak var ya çok zor durumda kalırız. Evet. İstanbul'da olanlar varsa arkadaşlar fakülteye beklerim yani. Mikrofonları açın. Niye açmıyorsunuz? Tiran mı? Tiran neresi ya? Anavutluk. Vay. Evet. Evet, Başka. Başka dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz nerelerden, e, memleketiniz ya da bulunduğunuz yerleri bir yazın bakayım. neredensiniz Nerelisiniz? Sivas. Fatma Taner yok. İstanbul'daymışsın. Bandırma. Hatice Nur Erdik. Hatice Nur sen e, baban ilahiyatta hoca mı? Ha, bizim ilahiyatta da Ertürk soyatlı bir hoca var. Acaba onunla bir akrabalığın var mı diye. Manisa'dan var, Pendik'ten var. Evet. Eee ama göre uçakta. Pardon bu H A E ne oluyor? H A E Hakiki Arapça Hakiki Arapça eğitimi falan mı? Hüseyin Ali Erkol. Hmm. Ben nereliyim? Nereliye benziyorum? Ne şehir mi? Yok canım. Ege, Akdeniz. Atmayın yani, o kadar da değil. Tokat, Antalya, Batman. Aklınıza hangi ilgiliyse söylüyorsunuz yani. Alakalı alakasız. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz yoksa bir şey söyleyeyim diye mi söylüyorsunuz bilmiyorum ama. Denizle hiç alakası yok. ya tutarsa. Neyse bilemediniz. Bilinceye kadar söylemeyeceğim. Yok yok Edirne falan çok uzak. Karadeniz mi? Alakası yok ya. Karadeniz'e hiç gitmedim. Bursa hiç değil. Peki arkadaşlar bugünkü dersimizi burada bitirelim inşallah. Yok yok hiç hakkaride görevde falan olmadım ben. Yaklaşan en fazla yaklaşan Nevşehir oldu. En yakın Nevşehir'di. Peki arkadaşlar hepinize Nide biraz daha yaklaştı. Ee, hayırlı bayramlar diliyorum inşallah çok uzaklaştık Hayseri, Aksaray en yakın Konya doğru işte bravo Konya'lıyım evet arkadaşlar bu derste ilgili sorusu olan yoksa dersimizi inşallah bugün kapatalım İnşallah bayramdan sonra hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramdan sonra e, Allah sağlık, sıhhat, afiyet verirse bize de, sizlere tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Hayırlı bayramlar ailelerinizle birlikte ve hayırlı geceler. Allah cümlemizden razı olsun.